1669 yılında İstanbul'da eğri kapı çöplüğünde dolaşan Baldrı çıplak takımından bir adam bir yuvarlak taş bulur. Bir yaymacı kaşıkçıya giderek üç tahta kaşığa değişir. Kaşıkçı götürür, bu taşı bir kuyumcuya, on akçeye satar. Kuyumcu taşı arkadaşlarından birine gösterir. Kıymetli bir elmas olduğu anlaşılınca, Beriki sus payı ister. Aralarında kavga çıkar. Mesele kuyumcu başıya akseder. Kuyumcu başı kavgacıların eline birer kese akçe vererek taşı alır. Fakat bu seferde vakayı sadrazam köprülü zade Fazıl Ahmet Paşa duyar. Taşı kendisi için satın alma hazırlanırken mesele padişaha akseder. Dördüncü Mehmet bir hatt-ı hümayun ile elması saray-ı hümayuna getirtir ve saray elmas taraşına verilir. Eğri kapı çöplüğünde bulunan taş işlenince meydana 48 sekiz kıratlık nadide bir elmas çıkar. Kuyumcu başıya kapıcı başılık rütbesiyle bir kese bahşiş ihsan olunur. Kaşıkçı elmasının eğhir kapı çöplüğüne nasıl düştüğü, tarihin bir sıırı olarak kalmıştır. Bu elmas halen tok Sarayı müzesindedir.